Bir an, 100 bardağın Yani niye bakıyorsun? Heeyyyy! Eserim geliyor bu! Evet arkadaş şat bardağını bir ad oldurmakta Evet çünkü bu podcast'te şöyle bir karar aldım. bana çok küfür ediyorsun diyenler oluyor. Her küfür etsin bir şat mı atacaksın? Aynen tamam. öyle yapacağım. Peki ardışık e, şeylerde? Yok. Hepi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> topu iki tane bir an var. <gülüyor> Sizden her küfrettiğimde veya sen her, küfret... yo, yo. Sen her küfrettiğinde olsa <gülüyor> sen sürekli küfür edip benim içmemi yakın edebilirsin. Ben Adam dedim. beni direkt böyle pislik yerine koydu ya. Yapabilirsin çünkü. Tabii, yapabilirliğim her zaman var da. Tamam, hayır, şöyle yaptım aslında. Seni pislik yerine koymadım. Seni kendi yerime koydum. <gülüyor> ben olsam böyle pislik yapar mıydım? Yapabilirdim dedim. hı. hı. Ne konuşacağız bu bölümde? Valla ben de onu düşünüyordum. <gülüyor> Dedim ki... E, kayda başlamadan önce düşünseydi. Yani e, düşünme sürecim kayda da taştı <gülüyor> diyelim. Hannibal konuşmak istiyorum da ne konuşacağımı bilemedim. Çok güzel deyip bitirebilirim yani. Ya aynı şey diyeyim. Gerçekten ben de aynı şey diyeyim. Çünkü daha önce podcastlerde aslında konuştuk Hannibal'ı ara. Hayır bir de yani kare kare üstünden gidip neyi beğendik, neyi beğenmediğimizi konuşacak da değiliz. Evet yani öyle teknik bir oturup teknik bir inceleme yapacak halimiz yok yani. Evet. Ama çok güzel dizi var. O zaman öyle yapalım yani Hannibal'ı aradan şöyle çıka. Hannibal çok iyi dizi izleyin oğlum deyip. Önce en iyi dizi lan. Yani bu gerçekten en iyi dizi olabilir bu arada. Yani benim hayatım boyunca izlediğim gelmiş geçmiş en iyi dizi olabilir yani. Yani ben baya bir süredir bir dizi izleyip de Hesik dediğimi hatırlamıyorum. Ben bildiğin aşk yaşıyorum o diziyle. Yani e, ben mesela benim bana bu duyguyu hissettiren birkaç tane dizi oldu. Mesela şey vardı. E, bitti artık tabii de. Hesik Tırlan'ın ilk sezonunda Hesik hmm. ne güzel diziymiş dedim. Hesik dedim. Ondan sonra Game of Thrones'un ilk açılış sahnesinde hadsettir demiştim. Çünkü ilk bölümünü izlediğimde kitapları okumamıştım daha. İlk bölümden sonra zaten çıkan ne varsa okudum. Ee, başka başka düşüneyim dizi olarak öyle hadsettir dediğim. Benim Twin Peaks vardı zamanında. Yani. Çok seviyordum. Yani çocukluğumda da öyle. Sonrasında da yani Divilleri alıp izlemiştim tekrar iki sezonda. Twin Peaks'in yeri ayrıydı yani böyle hani hep çok iyi bir dizi olduğunu düşünmüştüm hep, hep sevmiştim. Ondan sonra ya yani sevdiğim tonlarca dizi oldu ama bu kadar sevdim hani Lost'u çok sevmiştim. Baştan sona çok evet, sevmiştim. Başta yani. değildim ben. Hani e, zaman içerisinde çok büyük yer edinmiş diziler var. Mesela atıyorum e, şey öyleydi benim için. E, işte Buffy'dir, e, Doctor Who'dur, e, şey House'dur. Ondan sonra e, onu kastettim. Ben yani çok sevdiğim dizi var aslında. Evet, ama ama onlar böyle zaman içerisinde böyle içinde büyüyen evet. diziler. Ama tak açık da ilk bölümünden son bölümüne kadar hassas, hassas, hassas diye izlediğim herhalde yani tek dizi bu olsa gerek diye düşünüyorum şu an aklıma gelen. Benim Twin Peaks'le Lost da var. O, o o ayarda ama yani şu an hani bu onların çok daha üstünde bir dizi demiş. Yani ben hiçbir zaman çok büyük bir Lostçu olmadım. Zaten 3. sezondan sonra bıraktım. Ama yani Bence bu sezon e, hani True Detective için de çok güzel şeyler söylenebilir. ama bence True Detective'ten daha iyi bir sezon. Tabii ki. Hannibal'ın ikinci sezonu zaten ilk sezondan çok çok daha çok, iyi. Bir çok sezon. daha iyi canım. Çünkü artık bir noktadan sonra hani karakterler, oyuncular hani karakterlerle iyice bütünleşti. Bu arada hani ben dev bekliyorum üçüncü sezonu. Aynen. Çünkü yani Hannibal artık şey katış katışta şey Onu bilmiyoruz aslında. Yani belki e, bir tatile çıktı gibi de düşünebiliriz Hannibal'ı yani. Yani Hannibal açısından öyle düşünebiliriz. Ama artık FBI FBI FBI'de artık Hannibal'ın şey yani olduğunu nip, bildiği için. Yani finali gibi bir kapı. Hani takın şey 5. sezon finali galiba. E, işte katilin Gidip İtalya'da cinayetlerine devam ediyor olmaz muhabbeti. Veya <gülüyor> Dexter'ın işte bir paris yapıp geri gelmesi falan gibi bir kafaya girerler mi diyorsun? Aha, bence kesin girerler. Çünkü uçağa da bindiler Avrupa'ya gitmiştir bu herif. Tamam. Soransa'ya falan. <gülüyor> hani Çünkü şeyi görüyorsun. Kitaptan aldığı e, hani <gülüyor> birebir uyarlamıyor ama kitaptan aldığı bazı şeyler var. E, konseptler var. işte o yanan sandalye olsun <gülüyor> şey olsun neydi lan o herifin adı? Eee hiç küfür için kolay içiyor. Şey, e, yüzünü kesen herif. Köpeği yediriyor ya, yüzünü kesin. Adımı unuttum ben. Neyse, e, hani kesin bir Florence sahnesi olacaktır diye düşünüyorum. Belki de oraya gidiyordur yani adam. E, ama röportajlardan anladığımız kadarıyla bu birisi dönecek. Evet. E, Lawrence Fishburne'ın dönme ihtimali yüksek. Eğer başka iş yapmak ise, ki gerçi yeni bir projesi de var. The Black, Blackish diye kendi yapımcılığını yaptığı. Şey ilginç ama, diğer hatun, yetkisi hatun, o ölecek gibi görünüyor. Halbuki bizde tam tersine onun kurtulma olasılığı daha yüksek bir şekilde final yaptı. Vallahi <gülüyor> bilmiyorum ama ben açıkçası <gülüyor> Scully'i daha çok görmek istiyorum dizide. Ya acaba daha çok görecek miyiz ama? Tamam beraber gittiğini gördük. Hı hı. Bu arada iyice izlememiş olanlar vardır belki hani. Krediti sonrası bir sahne var Hannibal'da. Yani dizilerde çok yapılan bir şey de değil bu. Hı hı. Yazılardan sonra bir sahne daha var. İzlememiş olanlar dönüp acilen izlesin onu. Çünkü biz zaten yeterince spoiler verdik ama hani o sahneyi de görmedik. Herkes daha... ölüyor lan. Evet, herkes ölüyor. <gülüyor> Hannibal aslında ölüymüş. Kaboya gidiyormuş değil mi şey? Neydi o filmin adı? Ölü Güneş Gözlüklü. Burning. Weekend at Burning. İkincisi de orada. Aslında Hannibal öyleymiş <gülüyor> <gülüyor> yani Hannibal hakkında çok fazla Söyleyecek bir şey yok aslında i̇yi, iyi. Çok iyi dizi Bence Hannibal'ın birazcık daha sanatsal e, Kinliğine birazcık daha ağırlık Verdikleri bir sezon olursa Çok hoşuma gider İkinci sezon öyle bir sezondu aslında. Yani üçüncü sezonun ben <gülüyor> daha şey, çok mutlu değilim o açıdan. Yani çok daha polisiye geçebilir gibi geliyor bana. Çünkü zaten reyting sorunları da yaşıyor dizi. Ama yani heriflerin reyting sorunları var da, finansal problemleri olmadığı için. Ama NBC'de abi ya dizi yani. Yani NBC, süreçmiş dizisi olarak devam ettirir onu. Sonuçta parasını kazanıyor. Reklam gelirleri belki düşük olmayabilir ama yapım, yapım maliyeti sonuçta. Ya çünkü Erpler hani sanatın her dalını kullanıyorlar abi. Yani bilmiyorum ben mesela Hannibal'ı ben şey kadar sevmiyorum, e, kuzuların sessizliği kadar sevmiyorum. Hani sıralama yap yapmak gerekirse, hani hani şey kuzuların sessizliği hani Red Dragon şeklinde gider. Ama <gülüyor> hani Baldaki o Florensi sahnesi, Herifin işte o e, antik kütüphaneye şey olarak küratör olarak e, girmesi, ne bileyim e, şey bilmem ne orkestrasındaki şey e, müzisyeni kötü çalıyor diye yemesi falan. Bunlar çok güzel şeyler, anladın mı? <gülüyor> Bunlar güzel şeyler. Böyle. İşte e, yağlı boya tablosundaki gibi adamı böyle ortadan yarıp balkondan saldırması falan. Hani estetik açıdan güzel şeyler bunlar. <gülüyor> ortadan yarıp demişken son Penelope Pool'u izledin mi? İzledim. Ortadan yarıldıktan sonraki bölüm. Evet. Fena değildi. Yani, yani ben bir önceki bölümü daha çok iyiydi. beğenmiştim. Evet. Bir kötüydü. bir kötüydü. İki çok iyiydi. Üç ne orta derece iyiydi. Yine iyiydi. <gülüyor> Yani o Frankenstein'in canavarı monoloğunu o kadar uzun tutmasalardı daha iyiymiş. Ee, ama Frenzy şu ana kadar e, benim kötü e, olmasını umduğum kadar kötü değil. Umduğum deme, beklediğim kadar da bari. Kötü olmasını umuyordun bizim Hayır yani ben... <gülüyor> Umarım, bu çok kötü çıktı. Ben evet. çok iyi olmasını umuyordum ama çok kötü çıkacağını bekliyordum. Şu anda evet. e, hani... Umduğuma birazcık daha yakın gidiyor. Şu jeneriği kaldırsalar diziden. Of keşke. %25 daha iyi bir hale gelecek. Ben zaten atlıyorum gerçi izlerken ama. Çok kötü oğlum. Çok kötü jenerik. <gülüyor> her taraftan şey. Her e, şey. E... Kutlar vardı jenerik gibi jenerik yapmışlar oğlum. Çok çirkin. Çok yani. çirkin jenerik hakikaten. Ya jenerik müziği güzel aslında. Kötü değil. Ama. Bir kere jenerikten karakterleri kaldırmaları lazım. Aynen lazım. öyle. Karakterleri kaldırdıkları anda biraz daha iyi bir şeye dönüşecek bir aslında. Bir de böyle her eee şeyde e, sensin oval yüzeyde kan olmak zorunda değil <gülüyor> arkadaş ama ya yani şeyi mesela e, diziyle ilgili merakımı sürdürmeme asıl sebep olan şey mesela şey e, bizim Amerikalı hmm. ne herifin adı Starship'in Eton ee... oynayan Eton karakterini oynayan Hartlı bir şey ha, Josh Hartnett. ha Josh Hartnett'in mesela hangi karakter çıkacağını hala çok merak ediyorum. Çünkü hmm. hani Amerika'da bir bok yediği için aslında orada aranan bir adam falan. Hani evet. Öyle bir var. Şu an burada. Yani Dorian Gray olmadığını öğrendik. Dorian Gray ötekiydi. Yani Dorian Gray olamazdı zaten. O Abi bilmiyorsun ki herkese her şey. Frankenstein bile olabilirdi. Yani <gülüyor> çok şey rahat bir uyarlama yapıyorlar yani. Yapabilirlerdi yani doktor Jekyll'ın Mr. Hyde muhabbeti dönüyor ama herif doktor değil bir şey değil hani. Hani çünkü bir yandan şeyde şey muhabbeti de dönüyor. Karın deşecek muhabbeti de dönüyor. Ama yani hani şu an beraber olduğu ve ölmek üzere olan bir faişe söz konusu mesela. Hı hı. Ve hani dizinin geçtiği dönem ve konsepti göz önünde bulundurulunca hani Ondan sonra çizip belki sevgisini kaybettikten sonra çizip gerçekten faşileri tek tek her gece sokağa çıkıp karınlarını yarabilecek bir karın döşecek karakterini yani dönüştürebilirler. Yani deşeşe olayını o Frankenstein'la birleştirdiler diye ee, kurguladım kafamda çünkü yani beden parçaları bulması gerekiyor işte araştırma yapmak için ceset lazım falan yani çünkü ilk bölümde geçiyor yani e, kadavra bulma sorunları vesaire yani bu doktor Jakub Misuraj da olabilir onu da birleştirebilirim yani onu Üç karakter birleştirmezler gibi geliyor da. Yo yani hani Frankenstein ile sadece Hyde'ı birleştirebilirler gibi. Ya da hani son işte üçüncü bölümde o ilk canavarı ortaya çıkınca ben belki o ilk canavarı Hyde ıı, olarak kullanıp karın düşecek karın, karın düşecek olarak kullanabilirler gibi geldi. Ee, ama ben şunu da söyleyeyim hani üçüncü bölümde çok yoktu ama ıı, şey şeyden çok sıkıldım. Neydi o işi? olan. Niye ya? Ben üçüncü bölümde özellikle çok beğendim. Erişim oyunculuğu iyi yani. Ya ben çok sıkıldım o yöntem. O yöntem ölsün ya. <gülüyor> ben seviyorum ya baya. Ben sevmiyorum o adamı. Şey eski James, James Bondu, Bond'u diyorum. Gayet, gayet iyi oynuyor bence. Şeye de çok bok atıyorlar mesela. E, Evo Green'e mi? Aynen öyle. Yani Evo Green'e de bu... Atmalarını anlıyorum. Ben Hı? anlamıyorum. Bence çok iyi oynuyor. İyi oynuyor bence de. Ama şey diyor insanlar. Hani kötü oynuyor diyorlar. Yani kötü oynadığını ben onu söyleyemeyeceğim. Yani. Kötü oynadığını söyleyemeyeceğim. Tüm arkadaşlar bu kabul eder. Şey ee, ama hala biraz e, yüzeysellik var o karakterde. O yüzden bana evet. yüzeysellikten çok hani şey ve e, bilerek itici yapılmış bir karakter öyle tasarlanmış gibi geliyor. Hayır bilmiyorum bana şöyle geliyor yani benim son, e, mantığım hani yüzeysel bir karakter olduğu için onun diğer bütün böyle hani düz surat işte ifade vermeyen klasik e, fanfar rolleriyle çok ilişkilendirmek durumunda kalıyorlar kafalarında ve o yüzden sevmiyorlar gibi geliyor. Ben onu açtığımı düşünüyorum. Ewa Green'e bok atanlar. Ewa Green'in kaç filmini izlemiş gözümü seveyim. Yani. Bilmiyorum. Ben Ewa Green'i çok severim. Büyük hayranım. Hakkasıyım. Ben severim, ben de. Ee, <gülüyor> ama birazcık da şey... O e... şeyden beri, yani Dreamers'dan itibaren. Yani. Dreamers'ı da sevme sebebi o hatumdur yani. Tabii canım. Yoksa diğer iki tane çıplak bolaları ne yapacak <gülüyor> <gülüyor> Banyo küvetinde onlarla birlikte duş yapabilir ben. <gülüyor> Evergreen'le yapmayı tercih Ben şeyde de çok sevmiştim mesela. Casino Royale'de dev sevmiştim. İyiydi çünkü. İyiydi. Ya oğlum o, o boktan şey filminde bile iyiydi. Ne haçlı seferi filmi. Ha, e, Kingdom of Heaven. Heaven. Onda bile çok iyiydi galiba yani. Ya orada ben birazcık ayak kırıklığına uğradım. Neden diyeceksin. Çünkü ben birebir şeyle karşılaştırmışım Hatun'u. E, Braveheart'taki e, Sophie Marceau'yla. Evet. Yani Sophie Marceau'nun da çok ayrı bir yeri var bende. Sophie Marceau ile biliyorum biliyorum. Ama hani dönemselliği ve hani yani orta çağ e, prenses e, şeyi imajı yüzünden. Ya Sophie Marceau labunlarda oynanan altın değil mi aynı zamanda? Böyle bir labun serisi vardı, Fransız e, gençlik dizisi kıvamında böyle. Onu ondan Filmden emin değilim. Üç, üç film falan olabilir hatta merak <gülüyor> et. Yani benim böyle çok acayip bir şekilde çok sevdiğim böyle. E, Avrupalı hatunlar arasında işte Sophie Marceau var. Isabella Gianni var. Ondan sonra Monica Bellucci var. işte Eva Green var. Yani ben onları aynı kategoriyi de seviyorum. Hı. Neyse. E, Hannibal'ı geride. <gülüyor> <gülüyor> Çok ses oluyor ama. Evet. Orası da öyle. Evet. evet. So Sophie Marceau da oynamış. Yanlış hatırlamamış. Labun 1-2'de oynamış. Yani. Fanfan ve Latulik'de oynamış o. Güzeldi Fanfan. Ama şey e, bir yandan da şey dengesizliği de vardı hani vardı. Beni rahat bırak şimdi senin yüzünden Sophie Marceau filmleri indireceğim ya. Yani. <gülüyor> ben şey hatırlamıyorum donluk belki. Donluk'daki izledim. Monica Bellucci ile beraber oynamışlar. Galiba izledim onu. O Alman ekibi öyle film mi olur oğlum? Ben bunu bir bibira için de. <gülüyor> <gülüyor> Sonra indireyim ben <bana> onları. <gülüyor> evet. Hanımı da ara geç gel falan. <gülüyor> yok yok onunla beraber izleyemiyorum. <gülüyor> şey eee Hannibal'a geri mi döndü? Hannibal'a geri döndük. Hannibal'da hani sen de daha önce konuşmuştuk. Hani artık oyuncuların karakterleriyle bütünleştiği evet. e, o ilahi an. Diyor ama diziden sonra hani oku diye seninle bir evet. röportaj paylaşmış. Tudamins'in evet. orada Tabii hani cek. ya Hannibal'ın en ufak bir mimığında miniğinden... Will'in hani ne anladığı, ne hissettiğini... ...oyuncu ağzından dinliyoruz ya orada. Tabii tabii. Ve yani hani... Eminim ki yani... Senaryoya göre değil bildiğin hislerine göre... etkiler veriyorlar yani onlar. Yani eminim ki... ...Math Mickelson da aynı şekilde şey oynuyordur. Ha ona diyecektim. Film, dizideki... ...yani benim açımdan birazcık dengesiz olan kısım... ...kadın oyuncularda bu yoktu. Kadın oyuncular çünkü... Çok şey, zayıftı basart, yani. Basart, evet. Ama kadın oyuncular yok aslında. Yani, yani bir tanesini öldürdüler evet, zaten. Evet, öldürdüler ki... Tam yavaş yavaş toparlıyor da. Aynen, aynen. Karakter. Aynen. Hani artık fiziksel olarak görünümüne de alışmıştık. Hani çünkü ekstra farklı bir görünümü vardı aslında. Evet, evet. Yani uzakta olması değil, yüzü çok farklıydı evet, aslında. Çok, çok uzakta olup dedik evet. yani yüz evet, evet. fizyolojisi. farklıydı ve hani çok fazla çok yan eleman olarak kullanılıyordu. Yavaş yavaş hikayenin içine kattılar. Öldürmek için evet, kattılar. Aynen öyle. bize <gülüyor> sevdirip ondan sonra öldürdüler aslında. Yaptıkları oydu. Çok büyük bir İkli, klişeyi, bir şey. çok büyük bir klişeyi çok güzel kullandılar He. aslında. Ki yani şey, displayler arasındaki bence en güzel displaylerden biriydi onunca evet, dedi. Evet, evet çok güzeldi. Gerçi Will'in e, Hannibal'ın güya yanında yer almaya başladığında işlediği hı hı. E, ilk cinayet, e, o hayvan adam evet. muhabbeti. Çok güzeldi mesela, çok güzel bir heykeldi yani. Ee... Çok güzel bir tasarımdı demek lazım. <gülüyor> Bu benim bir Ama yani tasarımdan ziyade bir artık ona bir sanatsal boyut katmak lazım. Ya Diyorum ya hani sanatın her dalını kullanıyor. Yani, tiyatro izliyorsun zaten. Hem de müthiş bir tiyatro izliyorsun aslında. Özellikle Hannibal'la Will veya işte Hannibal'la şey e, bizim Morpheus hmm. abi ne herifin. Gizlilik adını unuttum. Gizlilik adı Guru işte yani. Yani Lawrence Fishburne mesela ilk sezonda çok ileri bir oyunculuk sergilemiyordu bence çok odundu hatta. Ama ikinci sezonda, ikinci sezon açılışıyla zaten Lawrence Fishburn'e e o şeyi yüklediler. Tabii yani Arkadaş bu... sen daha iyi oynamak zorundasın. Bak senin gırtlağını kesiyor daha sezonun başında. Ve bunun nasıl olduğunu, buraya olayların nasıl geldiğini izleyeceğiz. Dolayısıyla sen hikayenin içinde ha, evet. büyük bir yer kaplıyorsun aslında. Onu, yani. onu... Sezon ilk başladığında galiba konuştuk bir podcast'e. Sizin ee, sildiğin podcast olabilir o. Çünkü böyle bir sonra bir Hannibal konuşmuştuk hatırlıyorum yani. Ha, o tamam <gülüyor> <gülüyor> Ara ara böyle sizin kulağınıza gelmeyen silinden filmden podcast'lar oluyor. <gülüyor> Hem de çok küfür ettiğim için falan değil. <gülüyor> Yok. Doğal ben var. Mal... <gülüyor> <gülüyor> Neyse şey demiştik. Acaba hani ulan hani son son bölümü ilk bölümden gösterip de bütün dizi sezonu boyunca bunun ucundan bizim mi sürükleyecekler? Evet. Ondan sonra dedik yok hayır yani 4. 5. bölümde gösterirler ondan sonra Ama hani hayır. bütün evet. sezon sürüklediler. Hiç hiç, he, hiç, hiç hiç koymadı bunu. Evet. Aynen öyle. Yani her bölüm bittiğinde gerçekten şeyi düşünmedim ben. Aa, sezon finalinde de buraya gelecek falan. Demedim. Demedim. Yani biliyordum oraya geleceğim. Yani, format anlamıştım yani. formatı kendi lehine en iyi kullanan iki diziden biri bence bu. Bir yani. tanesi House. Evet. Tamam ama mı? House dönem dönem inanılmaz yönetmenler ha. alıp çok acayip bölümler yaptı. Evet yani. ama yine de iskelet şeyi koruyordu. Mesela çünkü her... ...bölümde bir olay çözüyor. İşte hani şey, fix formül... ...işte hani yeni bir gizem geliyor. O gizem... koymuş Aynen hikayesini hep sürdürdü. Onu yaptı ama sezon finallerini asla takip... ...yani şey, hayal edemedim sezonun başında. ...sezon finaline gelmeye başladığında belki sezonun ortasından itibaren... ...bir alt hikaye koyup ve bunu her sezonda ayrı ayrı yapıp... Tabii tabii. Yeni sezona taşımayı çok iyi becerdi mesela. Aynen. Yani hikayeyi de zaman zaman hikayeyi de sezondan diğer sezona taşıdığı oldu. İşte hapse girip çıktı, işte psikolog muhabbet vesaire. Zaman zaman da hikayeyi kesip hissiyatı yeni sezona taşımayı çok iyi becerdi House. Ama House'un e, olayı... Tabii ki alt, e, yani daha geniş bir hikaye, sezonlar boyu süren e, bir e, hikaye mevcut fakat, House her şeyden çok karakter bazı olması ve House'un karakterinin etrafında dönen bir dünya Tabii. itibariyle çok e, yenilikçiydi bana kalırsa. Yani formül yapısını koruyaraktan yani bir dexter değildi. Sonlara doğru House's Head bölümüyle mesela hani büyük bir sıçrama yaptı ama House. Yani çünkü 6. veya 7. sezonda oldu sanırım House's Head bölümü şey hikayesi. E, Cutthroat Beach öldükten sonra hmm. otobüste... E, bir işte şey, e, travma geçirdiği bir bölüm var House'un. Evet, evet evet. Hatta şeyle, e, aşık olduğu Hatun neydi bizim Kadî. Hmm. Onun otobüsü ona stipsiz yaptığı böyle. Bak, çok çok acayip. Orospu <gülüyor> Kadî ya. Yani. <gülüyor> Cenazesine gelmedi. İç oğlum, kontrat ediyorsun. <gülüyor> <ne? Küfür gülüyor> ha sen orospu dedin. İyi tamam, sen edince değil, çok yavaş gidiyor, küfür etmiyor. <gülüyor> ulan eski eski sevgilisi geldi o gelmedi. He. Evet. Ya seviyorum ben o kadar. Ya o işte kontrat mevzusuydı herhalde. Artık evet. bırakmıştır. bizi yani kesin öyle değil mi? <gülüyor> gerçi 3 dakikalığına donduramayacaklar mi götler? Ya yani kesin vardır bence kontratında ihtiyaç anında üç, en az 3 bölüm birkaç dakika vardır yani. Ya da hani seni kullanacağız arkadaş falan da diyebilirlerdi. Hani yapabilirlerdi onu. Evet evet. Hani ikisminin işte sonunda nasıl 2 saniyelik ana pakin gördüysek. Bu arada bir saniyelik ya. değilmiş o ana pakin. Kaç saniyeymiş? O o normalde senaryoda var olup da çekilmiş bir sekans varmış. Hı. Şeymiş, hani <gülüyor> Logan geçmişte bir macera yaşarken e, mevcut zamanda da Magneto'yla şey, e, bizim e, Charles Xavier'de bir ufak macera, yan macera yaşasın diye Hı. bir senaryoda öyle bir hikaye kısmı varmış. Komple atmışlar. Hayır, çekmişler. Çekmişler. Komple atmışlar. Çekmişlerse bu iyi bir şey. Yani, yani çünkü... Blu-ray'de falan ha. göreceğiz muhtemelen. Ve o yan akış hikayesinde de ana anapakim varmış. Şu John F. Kennedy muhabbetini de biraz daha... Keşke detaylı girselermiş. vermiş. Neyse şeye, filmleri kaymayalım bari. Evet. Hani ben o yüzden mesela eee Scully adını mı unutun kadın onu. Çimlandır. Evet. ilk gördüğümde mesela ha aynı ağırlıkta ve aynı modu verebilecek bir kadın denk oyuncu geldi diye çok sevinmiştim ama bir şey kullanıldı. İşte şeyi yapmak istediler çünkü. Ee, hala e, emin olmayan insanlar var. Jinnanderson'da oynadığı karakter gerçek mi yoksa Hannibal'ın kafasında yaşattığı bir karakter mi? Bu konuda hala çelişkiler var. Yani gitti Will'le görüştü, Estella'ya, Öfçe'ye gitti, onlarla görüştü falan ama hala şey deniyor. Ee, Hannibal'ın kafasında yarattığı bir karakter o. Bunun üzerine teoriler kurup bunun üzerine yazıp çizen çok insan var hala. Ya bence e, öyle değil. Bence de değil. Bence o... Ya, ilk Willin... geldiğimde düşünmüştüm bunu ama Will'le konuştuktan sonra kabul ettim. Yani, yani Will'i <gülüyor> bayağı tepside Hannibal'a servis eden bildiğin oydu. Ha, çünkü onu diyecektim ben de. O e, Will'in şeyi... E antitezi bir karaktere dönüştürülebilir gibi geldi çünkü hani aynı sofistike ve entelektüel düzeyde e, bir denk olarak görüyor Hannibal onu. ve işte onu da manipüle ede ede sonuçta e, o şey sahnesinde FBI'ye geldiğinde anlatıyor ya aslında hani mev yani müdafaa ile bir adam öldürdüm ama Hı. onun ne kadar müdafaa ne kadar cinayet olduğu tartışılır Hı. dedi kendi ağzında. Hani manipüle edip de bir katilere dönüştürdüğü ilk denemesi olabilir aynı e, entelektüel seviyede birini ama onda bir eksiklik yaşamış. E, şey, e, Hannibal. Dolayısıyla Will'e kaymış gibi. bir Ama Orada bir e, şey, kontrast yaratma aracı olarak da kullanılabilirler belki üçüncü. Ya şey olacak. gibi zaten e, Jim Anderson'ın oynadığı karakter Hannibal'ın eski aşkı, Will yeni aşkı gibi bir evet. durum var ve bu e, Eski, yeni aşkıyla yaşadığı çatışmadan sonra tekrar eski aşkına dönmeye meyleden hani karakter gösteriyorlar bize ama aslında öyle bir şey yok. Ben, ben biraz böyle farklı okudum onu. Ben zaten böyle okumadım. Hı. Yani böyle sunuldu bize Hı. ama aslında altında yatan o değildi diye düşünüyorum. Yani, yani. benim okuduğum şuydu. <gülüyor> hani... Cillian ee, Andrews'ini de e, şey yapıyor, e, manipüle ediyor. Willi de manipüle ediyor. Fakat Cillian galiba ilk sezondaydı, değil mi? şey, hani ben sana inanıyorum deyip kaçtı. İlk sezon muydu, ikinci sezon muydu hatırlamıyorum. İlk sezonda. Ee, kaçtığında çünkü hani balı hani tam öldürme kıyafetiyle evine girdiğini görüyorsun. Atikler kız gitmiş. Evet. Şimdi orada benim e, kafamdaki Hannibal'ın Jillian Anderson karakterine bir saygınlığı dolmuş olması gerekiyor. Tamam mı? Hasdiktir lan. Kurtuldun lan benden. <gülüyor> Falan. Ama kadın uzak duramamış ve kendi ayağıyla geri dönmüş Hannibal'a tekrar sığınmak için. Ve e, o da Hannibal'da bir şey yarattı diye düşündüm ben. Lan düşündüğüm kadın değilmiş bu. Ve o yüzden bile daha çok yükleniyor. Çünkü hani şey vardır ya. Denk olmasını ister. Yani kendine benim otoritime karşı çıkabilecek tamam mı? bana denk olabilecek birisini istersin ama kadın kaçıp geri gelmesiyle birlikte o e, zayıf göster zayıflık gösteriyor Ve o yüzden bile daha büyük bir e, bağlantı e, kuruyor şey şeklinde bir okuma da kurun ben var. E, Jill asıl manipülatör olduğu Hannibal'ın asıl e, hocası Hı. mentorunun Cilindersin oynadığı karakter olduğu yönünde de bir okuma var mesela yani, de var o olabilir Çünkü ama da tekrar onunla beraber işte uçağabeyinip gittiğimi düşününce hani Evet, hani mentorun yanına döndü gibi bir resimde görebiliyorsun aslında çok zorlara. Yani yani. <gülüyor> yani olabilir, mantık çerçevesinde düşünülebilir ama hani benim aldığım okuma o değildi. Çünkü eğer öyle olsaydı ben olsam e, hani son karede cildin üzerinde gülümsetmezdim, anladın mı? Hı hı. Çünkü o şey gibi bir gülümsemeydi. Hani e, uzun süre sahibinden uzak kalmış evet. köpek geri dönmüş. Ve o ve... az önce söyledi. Evet. Eski aşkına geri döndüm muhabbet gibi. Bir yandan da şey var. Hatırlarsın ben ilk sezonda bütün sezon boyunca hep bir şey konuşmuştuk. Hugh Dancy hep benim için baş karakterdi. İkinci sezonda o e, yerini şeye bıraktı. E, Matt Nicholson'la Hugh ikisi yani <gülüyor> Hannibal'la Will tek bir karaktere dönüştü. İkisi kafamda tek bir karakter haline geldi ve o ikili bir başrol oldu birdenbire ilk sezonda. Hannibal baş karakter hiçbir zaman olmadı. Ya da çok empati kurduğum veya onun gözüyle izlediğim karakter değildi hiçbir zaman. Hı hı. Ama ikinci sezonda ya öyle bir ağırlık verdik ikisi de. Resmen hani böyle kelimeyle nasıl açıklarım bilmiyorum. Çok, çok büyük bir ağırlıkları vardı oyunculuk olarak. Hı hı. Ve... Ya hani bromance olarak tarif edilmez ama gerçekten yok, Tam büyük o, bir aşk vardı. Bromance ile aşk yani hakikaten. bildiğim büyük bir aşktı. Hani onu onu görüyor olmak, o aşkın başrolde olduğunu görüyor olmak da ilginçti aslında. Hani çünkü şeyi de düşünmüyorsun onu izlerken. Aa heteroymuş, işte homoseksüelmiş. Hiç düşünmüyorsun. Aklın ucundan bile geçmiyor. Hani çok... ...çok daha büyük, bunların çok daha üstünde bir kimlik tabii yaratılmış tabii. gibi. Hani, aa işte bu üçüncü bir tercih değil. Hepsinin üstünde bir aşk kimliği var gibiydi. Hani o açıdan da çok acayip bir dizi benim için. Hani... Ya o hani e, şey vardır zaten. E, gerçi bizim taraftaki edebiyatlarda daha sık kullanılan bir şey. E, motif bu. Erkekler arasındaki aşk yani bu cinsel aşk anlamı değil... E, Hani Japonlarda da vardır erkeği sadece erkek anlar gibi. Yani bir Daha çok ruh ikizliğine benzeyen bir kavram. Erkek romansı dedikleri. Ama mesela ben şeyi, ben ilk baştan beri, ilk bölümden beri Hannibal'ı ana karakter olarak izlediğim için şeyi görmek inanılmaz büyük keyif verdi. Hani ben biliyordum ki hani bu şekilde, bir şekilde bu Hugh Dancy karakteri, Will karakteri tamam mı? ...manipüle edilecek, istemediği şeyler yapılması, istemediği şeyleri yapmak durumunda kalacak... ...Hannibal bu nasıl oynayacak kafasıyla izledim. Yani öyle izleyince zaten o twist daha çok patlıyor yani. Ve aslında ikinci sezonda da hatta e, seninle de konuştuk e, bir twist olduğunda... Hani ...orada ne olacağını evet. ben tahmin ediyorum dedim ve tahmin ettiğim gibi çıktı. Ama yani beni en çok orada mutlu eden şey... ...normalde hani şey... E, o twist'i bildiğin zaman o twist'in etkisi artık yoktur ya. Bunda vardı. Bunda vardı ve böyle zeytinyağı gibi aktı böyle tamam mı? Hani Sixth Sense'de Bruce Willis hayal etmiş hmm. twist'i ama ben ne hayalet olmuş etkisi anladın mı? O çok muhteşem bir hikaye anlatımı yüzünden gelen bir şey. Ve ona bayıldım ben yani. Ve adamı yani belli bir noktadan sonra bunu düşünerek izlediğin zaman ya da en azından şey e, bilinç altında bunu bilerek izlediğin zaman bir satranç maçı gibi izliyorsun tamam mı? Yani, hani baş şu hamleyi yaptı, bir şu hamleyi yapıyor falan filan. Acaba burada bize kesik kesik sahneler olarak gösterdikleri aslında kimin hamlesi acaba diyorsun ve o ayrı bir e, zevk katıyor. Ama o e sattanca benzettiğin o işte karşılıklı hamleler o mücadeleyi aslında ilk sezondan beri veriyorlar veriyor ama ikinci sezonda o kadar yoğun verdiler ki ya hele hani şeyi tahmin etmemiş Zaten için. o Abigail, mesela birinci sezonda, Abigail üzerinden çok yapıyorlar bu tamam mı? Hani Will'in Abigail'a davranış tarzıyla konuşma tarzı üzerinden işte Hannibal'ın birazcık daha göstere, gö yani en azından seyirciye göstere gösteri yaptığı manipülasyonlar vesaire. tabii ikinci sezon finalinde Abigail'i tekrar görmek o yüzden de aslında çok önemliydi yani. Mesela onu bence kimse hayal etmemiştir kimse evet. Güzeldi. Çok, çok güzeldi. Hamle, hani, hamle, çok evet, güzeldi. Cesedinin ortaya çıkmamış olmasını da şeyle açıklaması çok güzeldi o kolu olmayan e, evet. ajanla. Çünkü demek ki bu herif hayatta tutabiliyormuş adamları, öldürdüğü herkesi yemiyormuş. Evet. Şu bilinçaltına kazıyor, bilmiyorsun sen onu niye böyle yaptığını. Aslında bile karşı bir koz olarak kullanmak için hep saklamış diyorsun yani Yani bile karşı olmasa bile... Ee, yani, hani yani düşünsene hayra. çok büyük bir duygu manipülasyonu. O tabii, O ayrı. karşısına çıkar. O ayrı. Ama şey orada daha iyi Ve yapıyor. gözünün önünde öldürme kızı gibi gördü bir figürü. Yani, yani çok acayip yani. Ee, yani Hannibal'ın e, akıllı psikopatlık psikolojisini bütün sezon boyunca o kadar iyi veriyor ki. Yani hem <gülüyor> Her adımı, her hamlesine çünkü çok güzel meşrulaştırıyor. Aynen. hem çok beynine, hem olacak. ruhuna, hem estetiğine her şeyiyle adam şey yapıyor, paketliyor onu. Evet. Bu arada Hudgens'i de ha, bugün haberini girdiğim Critics Choice Awards televizyon awards, 19 Haziran'da açıklanacakmış sonuçları. Adaylar belli olmuş. Hudgens'i drama en iyi erkek oyuncu adayları arasında var. Bence Med'e de en iyi erkek adaydı. Mads Mikkelsen yok. Ee, şeyler var. Bryan Cranston var. Tamam. Ee, Breaking Bad'le. Freddie Highmore var. Bates Motel'le. Tamam. Patrick McConaughey var. True Delict'le. Matthew Rice var, Americans'la. Michael Sheen var, Master's of Sex'la. Hepsi çok güçlü adaylar hepsi bence. Çok hepsi iyi. Ama iyi. E, hatta muhtemelen Matthew McConaughey alacak. Yani, Oscar etkisi diyorsun. Yani. Yani. Ama ya Brian Cranston'u çünkü daha önce aldı da. Yani Brian Cranston için ben de pek hak vermemiştim. E, şans tanımıyorum. Breaking Bad rolüyle aslında, hani adayları değiştirsem çok rahat alacak isim. O diyebilirdim ama yani şu, şu adaylar arasında çok Zor geliyor. Yani muhtemelen Matthew McConaughey alacak ama benim oyum Udansiye mesela. Özellikle 2. sezondaki oyunculuğu için yani. 2. Hani ulan Matthew Rice da Americans da mesela çok iyi bence. Ama dizi biraz daha ortalama görüldüğü için, çok popüler olamadığı için vesaire olduğundan belki hani yine biraz daha zayıf bir aday olabilir. Ama Masters of Sex'te Michael Sheen o da çok iyi oynuyor mesela. Bilmiyorum. Freddy Highmore Bates Motel'de o da çok iyi oynuyor. Yani hani bireysel olarak baktığın zaman oyunculuklarına hepsinin oyunculuklarına çok başarılı oyunculuklar yani. Evet. Ama herhalde e, benim de e, oyun şeye e, Hildense'ye ama büyük ihtimal dediğin gibi Matthew McConaughey'i alacak. Yani hak etmediğinden değil. Tamam yani asla. Yani Hannibal'la ve karakterle kurduğun e bağ biraz da, daha şey e de koyabilirlerdi çünkü biri başrol, biri yardımcı oyuncu değil. değil. O, o, yok, zaten yardımcı oyuncular arasında da bir adaylığı yok yani. Yani her prodüksiyondan bir kişi olmak zorunlu olduğu yo, için mi acaba? Yok, öyle bir zorunluluk da yok. Yani aynı diziden iki karakterin, iki oyuncunun birden olduğu adaylıklar var burada. Envan değil. Yani neden aday olmamış? Diğer, yani bilmiyorum. Geçen sene mi adaydı? Bunu bilmiyorum mesela. Bilmiyorum. Ama mesela son bölümdeki oyunculuğu o kadar iyi ki adamın. Çok iyi. Şey sahnesi de mesela çok, çok güzel bir sahne. Ee, İkisini de değiştikten sonra bir Geyl de işte Will'i de hı hı. dışarı çıkıp yağmurun altında yüzünü şöyle bir hı. sildiği, maskesini çıkarıyor gibi yüzünü sildiği bir sahne var. Çok güzel bir sahne ve bana nedense şey çağrışımını yaptı. Belki tamamen yağmur yüzünden ama e, Harrison Ford'un işte Blade Runner'da hı hı. şöyle yaşadığı, o işte yağmur damlaları monologunun olduğu... O sahneyi çok böyle hatırlattı bana. Hatta tekrar oturup Blade Runner'ı izlemek istedim. Hani bunun öyle bir etsin de olması saçmaydı mesela. Ama o yağmurlu sahne öyle bir... Mesela şu an kazıdı ki benim kafama. Hani ben o sahneyi ara ara hatırlayacağım yani. Yani benim için yağmurlu sahne değildi de şey... Vile ee, göğsüne yastığı Aynen. Evet, o kuvvetli bir sahneydi. O, o kadar iyi bir sahne ki. Yani adam katman üstüne katman üstüne katlan... Üstüne, katlan koyup duygu veriyor sana. Orada bir babanın oğluna duyduğu şey var, gurur var. Orada işte e, sevgilisine e, duyduğu aşk var, ihanet var, hayal kırıklığı var, sevinç de var. Her şey var yani o, o yüz ifadesinde. Çok, çok büyük çok yani. büyük. Evet, Bu arada hani, şey e, en iyi dizi drama dalında Hannibal yok mesela. Americans var, Breaking Bad var, Game of Thrones var, Good Wife var, Masters of Sex var, True Detective var. Hmm. Yani burada benim oyun mesela True Detective, Game of Thrones değil. Game of Thrones bu sezon benim için biraz hayal kırıklığıydı açıkçası. İkinci sezon çok iyiydi. İkinci sezon iyiydi. Geçen sezon da iyiydi. Geçen sezon iyi, ikinci sezon. Bu üç mü? Bu dört değil mi? Bu üç ya. Dört ya. Dört, ya. dört mu? oldu mu o kadar? Dört dört. Ya da yanılıyor olabilirim ben bu konularda hep yanımda. <gülüyor> Ama yani ilk yani şu ana kadar ki çekilen e, sezonlar arasında şu an yani daha var üç bölüm daha. Ama en zayıf sezon benim için, Game of Thrones için. Evet, bu dörtmüş. Hı -hı. Doğru. Bir önceki sezon da iyiydi, üçünün önce. İkiyle ama ilk sezon ben çok iyiydi zaten, net farklı olan. Sezon. İlk sezon, ama ilk sezon şey gibiydi zaten, ee, introduction'du yani. Tabii canım, dünyayı yarattım. İlk evet. sezonuydu ama iyiydi. İyiydi. İkinci sezon, üçüncü sezon da iyiydi ama yani üç, dört, yani ben şunu aldım nedense. E Yapım ekibi içerisinde bir şey var. Anlaşmazlık var gibi geliyor bana. Yani benim hissettiğim. Biri daha büyük, daha epik, daha işte gösterişli yapalım taraftarı. Yani var olan momentumu yederek arttıralım ve bunu kapatilize edelim taraftarı olan var. Biri şey, hani hikayenin özüne dönelim. Aslında bu kadar büyük, grandios bir hikaye olmak zorunda değil çünkü bireysel hikayeler ve entrikalar üzerine bir hikaye olarak indirgenebilir bu. Onun üzerine gidelim. Ben bu şeyi çok farklılığı görüyorum. En azından yönetmenlerde görüyorum. Aradaki da. dengeyi tutturdukları sürece iyi aslında. Hayır. Kötü bir sezon değil zaten. Ama diğer önceki sezonlarla karşılaştırdığımız zaman diyorum zaten. Yoksa yani şu ana kadar <gülüyor> bu sezon çıkmış diziler arasında da yani ilk 10-15'e girecek bir dizi. Çıkacağım. Her yani her hali. Ee, ama e, herhalde şu anda benim en yakında çok beklediğim e, Hemlock Grove onu diyecektim az Hemlock. önce sevdiğim dizileri sayarken mesela kundaydı Hemlock Grove'u çok sevdim çünkü. ben de çok seviyorum Hemlock Grove'u yani bir teenage drama olarak görmedim bir supernatural teenage drama olarak göremiyorum mesela çünkü onda da ya hani ne oyuncular için acayip güçlü bir oyunculuk diyebiliyorum. Ne hikaye için acayip güçlü bir hikaye diyebiliyorum. Görseli bileyim. çok güçlü ama. Ama evet ya yani anlatımı anlatımı çok güçlü. Görsel anlatımı çok güçlü o, o dizinin. Bir de sanırım şeyi de seviyorum ben ya. Ee, o sarışın olan çocuğun ha. karakterini yani. Tart Evet o şeyin kardeşi. Şeyin. Blood'daki herifin kardeşi. Evet, Sword Guardlardan neydi işte? Sarsgard, işte. Ee, yani bence çok akıllı bir çocuk. <gülüyor> Hikaye vesairelerini geç, ee, adam hedef kitlesini çok iyi tanıyor. Tamam ben e, genç veya büyüyememiş erkeklere oynayacağım demiş. Ama o da onda da mesela ben bir tipin piyxis havası alıyorum yani. soru olarak da çok var. Atmos, Atmos işte o yüzden görsel e, tercihleri ve e, şeyleri çok iyi. O yüzden yani tam bana göre, sana göre yapılmış bir e, dizi. Ama mesela orada da yönetmenler değişik çok acayip evet. denemeler var. Fark ediyorsun. Fark ediyorsun. Böyle bir Twin Peaks havası var zaten. Bir bölümde zaten bir David hiç mi çekti? Şu an bu bölümde diye bir bölüm var. <gülüyor> Sayko'da geziyor ya bu işte bu yılları Yani bu denemeleri daha rahat yapabiliyor olmalarının bir şey var. Rahatlığı var. Çünkü network değil bilmem ne diyeyim. Ne zaman başlıyor ikinci sezon? Ee, Temmuz 11 ya da 14 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve yine tabii ki Netflix'e olsun bütün 10 bölüm birden. So. çıkacak. Ve o gün yani evden çıkmayıp onu izleyeceğiz yani. <gülüyor> ee, o bayağı iyiydi. Başka? Yani benim böyle deli gibi beklediğim deli gibi beklediğim işte şey e, hani bu 3. Üç, sezonu çok deli gibi bekliyorum. Hikayesini ve artık karakterleri çok sevdiğim için e, beklediğim birkaç tane daha var. Hani İlla ki e, gelsin dediğim hani e, Person of Interest işte Blacklist ama onları, onlara karşı olan beklentim şey gibi değil. Yani Hannibal gibi ya da e, hem Grove birazcık daha böyle içgüdüsel bir beklenti anladın mı? E, <gülüyor> şey, e, Person of Interest ve Blacklist birazcık daha böyle e, hem eğlencelik hem işte kafa dağıtmalık ama aynı zamanda da böyle güzel tek atışlar yapan evet. e, yani o kafada bir e, dizi olduğu için seviyorum. Hannibal böyle şey... Beni izlediğin zaman hani şey gibi oluyorsun. Hani yılda bir böyle çok büyük bir galaya davet edilirsin de böyle Grand Tuvalet giyersin, işte evet. lim limuzin kiralarsın, gidersin böyle şey... Ee, tercih parmağın tırnakları kadar şey e, atıştırmalıklardan yersin ama onu da böyle dişinde böyle yek yersin ya. Yani. Tabii canım yani o yani. Şey hissini sana da veriyor o zaman. Yani ben monitörden veya televizyondan izlerken e, ayıp ediyormuşum diziye falan gibi şeylerim bazen. şu an. şey o hani prenses hikayelerindeki büyük bola vardır ya. O. Yıllarca işte şey, e, kül kedisi gibi halı yıkarsın. Ondan sonra işte Trent'in balosu vardır. Ona işte e, giyinip en şık halinde. Aynen. Öyle bir şey Full service bir dizi o. Ama Abigail'in gitmesi de tekrardan gitmesi çok koydu ya. Bunu hiç koymadı ya. Yani Abigail'i daha fazla görmeyi zaten çok istemiyordum. Ben isterdim açıkçası. Çünkü eee Abigail'i ben şey olarak görüyordum. Hani sen yani Tabi benim çocuğum yok ama hani şu ana kadar sana empoze edilen bütün şeyler konuştu. Ee, yani işte, ebeveynin hayattaki amacı daha iyi bir, e, kendinin daha iyi bir versiyonunu yapmaktır ya, derler ya da öyle. Hani o motifi bekliyordum ben. Çünkü altyapı var kızda, tamam mı? İşte daha iyi hocalar var ve o o kız mesela benim şeydeki beklentim de böyle bir şeydi. Damian hani Batman'deki Damian hani altyapısı olan ve daha iyi hocalarla daha yükseğe çıkabilecek potansiyele sahip bir genç fidan görüyorsun. Acaba bu nereye gidebilir? Ben de Bigail'de hiç öyle düşünmedim mesela. Hatta Will'in Abigail'le bu kurduğu bağda da çok severek izlemedim. hatta gereksiz geldi bana. Hmm. Ben... Ama e, dediğim gibi hani önemli bir piyon olarak kullanıldığı için bizi de <gülüyor> hoşuma gitti. Yoksa hani fiziksel olarak kızın tipini de beğenmiyorum, ses tonunu da beğenmiyorum, oyunculuğunu da beğenmiyorum. İşte babası bir sürü kız öldürmüş de işte o da onun yancısıymış gibi durumu, o, durumu da sevmiyorum. E, Will babasını öldürdüğü için artık bu benim kızım olsun falan... O, o hikayeyi de çok sevmiyorum yani. Ha, zaten... Ama ee... kullanımını, karakterin kullanımını <gülüyor> yani hani... ...çok spesifik hamleler için kullanımını sevdim. Hani kullanılış şeklini Yani ben kızı aslında seviyorum. Sevdiğim bir oyuncu o. Kişisel sebepleri var. Ama hani... ...şey motifini birazcık da e, güçlü görmüştüm ki orada. E, arada kalmış bir e, şey var, insan var. Yani aslında büyük bütün kahramanlık hikayelerindeki ana kahraman pozisyonundaydı çünkü tamam mı? İçinde bir güç var ama iyilik ve kötülük var bir yandan da işte yaşadığı şeyi nasıl değerlendireceğini henüz bilmiyor. Dark Side'da da gidebilir, Light Side'da da gidebilir. Bir e, konumdaydı çünkü o kız. Ben o kadar sevmiyormuşum ki bu, bu hiç böyle bir ha. şey düşünmedim hakkında hiç yani. Yani şey Damien'da da yani. mesela ben onu gördüm çünkü annesi ben var Damian'da bir Ben da bir o kadar sevmiyorum <gülüyor> <Evet>. biliyorsun. <gülüyor> i̇şte annesi var, dedesi var alır bu, bir de babası var işte hani iyilik ve kötülük ama işte babasında da biraz karanlık taraf var, annesinde de biraz şefkat var falan. Hani bu yin-yen durumunun çok güzel özetlenmiş olması ve bu bütün baskının içerisinde o çocuğun kendi başına bir şey yapma çabası mesela benim çok hoşuma gidiyordu Damien'da. Ama Damien'in iyi bir tarafında da olduğuna dair çok bir şey göstermiyorlardı biz. Ya aslında yani çok bir ying yang durumu yok. Çünkü annetinin hiçbir zaman biz çok iyi bir insan olarak hiçbir zaman tabii, tanımlanmadık. Ama biz. adalet ve hani şey uğruna kendini feda etmek için her gece dışarı çıkan bir adam. Ama şey gibiydi. Yani e, karanlık yani Batman tarafı karanlık, Superman, anne dedi tarafı daha da karanlık. İyilik, iyilik içerisinde iyilik kavramı içerisinde değerlendirdiğiniz ama en karanlık iyi Batman. Ama herifin, e, yani Damien'in yaşayıp büyüdüğü ortamı düşünürsen, e, Talia'nın oğlu olarak her gün 10 bin tane işte Ninja'nın onu öldürmeye çalıştığı bir yerde. Tamam da biz de zaten olarak. Bruce Wayne konuşmuyoruz, Batman konuşuyoruz. Yani hiç evet. bir farkı yok aslında. Yani ben görüyordum o farkı anladın mı? Yani Bruce Wayne'i de Wayne şey, Batman'i de Batman hikayeye kattığın zaman görebiliyorsun. Batman'in bile yana bir ışık kaynağı olabileceğini görüyorsun aslında öyle bir yerde büyümüş, yaşamış. Bilmiyorum şey gibi daha çok hani böyle ilişkideki, lezbiyen ilişkideki buç karakter Batman gibi anladın mı? Öyle, hani sürekli kendi istediğini yaptırmaya çalışacak, hep daha ağır batacak falan filan. Ee, bak, sözü geçen ha. partner gibi anladın mı? Hani, ee, şey gibi işte. Öyle verdiler Ve zaten. şey kıyaslamasını da ben o yüzden çok seviyorum. Ee, <gülüyor> Dick Batman olduğunda ve Damian e, Robin olduğunda. Ama o, oradaki yani, hikayeler onlara eğlenceli verdiler. E, Damian'la Dick'in durumu tam tersi. Senin dediğin, gibi, <gülüyor> e, Dick her zaman Batman'in altında ezilmiş, tamam mı? De, Batman dikte etmiş, domine etmiş bir e, şey karakter Robin karakteri. Ama e, Damian tam tersine, şey e, domine etmeye çalışan taraf olarak görünüyor. Yani. Hani o o. O görüyor mu ona hiç o o kontrastlı şey vermediler bize? Çok... Ne hikayeyi çok ciddi gösterdiler, yani. ne kendini çok ciddiye aldı hikayeyi, ne de karakterler. Tabii tabii. Yani, yani, Kipik çünkü... böyle çocukla işte e, abisi arasında atışmalar gibi geçti hep. Anladın evet. mı? Evet. Çünkü... yani çünkü hep o Damien şeydi hani... Kipik hmm. hani, çocuk o yani. Benim Bilmiyorum. Çocuk tutamını. Kipik da yani. yani. Damien kim? <gülüyor> hani Damien'ın yanında benzer bir karakterdi neyse Abigail benim için. Anladın mı? Ve Abigail'deki o... Aslında bir yandan kurtulmaya çalışıyor ama bir yandan da alıştığı ve bildiği şey o. Dolayısıyla çok da karşı koyamıyor olması ee, ve Hannibal'ın çok güzel e, manipüle edebilir bir malzeme olması ve e, Will için de bir azalt e, aracı olması. Bence o karakteri benim için çok ilginç kılıyordu ama şey de büyük bir şoktu şey tabii o kulağını kustuğu an. Aslında böyle mi gitti ama ne bileyim gerçekten ben daha fazla... konuşulacak çok bir şey yok deyip. <gülüyor> <gülüyor> Konuştukça <gülüyor> bir açılar. De konuşuyor olmak. Yani o yüzden ben Abigail'i daha çok görmek derdim. Ama e, bu sefer gerçekten ördüm. Yani arkadaşlar çok üzgünüm. Sevgili listocuğum çok üzgünüm. Şu bir anı doldurup sikeyim Abigail'i... ...söyle. Yersiz edilen küfürler konusunda... <gülüyor> ...her türlü <pili> yorumunuzu açıyor. Heh. <gülüyor> <gülüyor> En başından beri böyleymiş değil mi aslında? Neymiş? En başından beri sürüp içebilmek için küfür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> İki senedir podcast çekerken o yüzden küfür ediyorum. Evet yani siz bilmiyorsunuz ama biz burada kendi aramızda bir drinking game oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İşte gibi görmüş de bilmem neymiş de Abigail kim ya? <gülüyor> Oğlum çok boş karakter. Yapma gözünü seveyim. Yok abi al. sonuçta... Bu kadar şeyi nasıl aldın sen bu karıdan anlamadım ki. Ne kadar gördün ki? Kaç bölümde gördün Ebige'yi gözünü seveyim? Bilmiyorum abi sanatın güzelliği o değil mi ya, yani? Ya ne sanatı görürsen... ne sanatı göz. Ya bak şimdi bir daha bira doldurdu bana. Okuma yapmak istediğin zaman yapıyorsun abi. Abi iyi de öteki tavuk karı, ne o? Mesela onun bende hiç bir izlenim yok. bunun altına yatan. <gülüyor> yani o kadar saçmaydı ki. Yani, geri zekalı... satıp, bildiğin satıp... Hayır o, o kadını çünkü. mesela şey olarak değerlendirebilirim yani. Ortalama geri zekalı insan olarak düşünebilirim anladın mı? Çünkü e, onu reinforce etmek için kullanmış ol, ol, olabilirler. Çünkü Hayır abi, onunla, şey için onunla empati kurabilecek bir izleyici kitlesi varsa o dizinin. Ki bence. Vardır yorum. bence. Çünkü olsaydı reytingleri bu kadar düşük olmadır. Vardır vardır. Hatta e, onunla empati kuran izleyici kitlesi ee, günümüzde gördüğümüz ortalama insan aslında. Hani güce tapan ha karakterdi tamam mı? O yüzden villlerini hani bulut tercih etti zaten. Penibul o... güçlü olandı, penibul zinesi olandı, parası olandı, işte iyi yemek yapmayı bilen, iyi konuşmayı bilen, işte iyi bir doktor, iyi bir maaşı var, odur budur olandı. Hani Güçtü. Karı da güce tapıyordu. Buydu abi. Benim gördüğüm bu kadar basit yani. Yani onun damına amına koyayım. <gülüyor> Hatun adı neydi bu arada? Hatın... Hatırlamıyorum. Bir an çok sonra antipatik giydi. bir kadın. Ama yani eğer onunla empati kurup onun gözünden diziyi izleyenler varsa o kadın tamamıyla bir manipülasyon aracıydı tamam mı? İlk sezonda çok da güzel buluyordum ben o hatunu. Ben çok güzel bulmuyordum yani. güzel buluyordum. Yani al, gideri vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle çok ağam şaham güzel bulduğum Doktor bir kadın değildi. Alana Bloom. He Alana Bloom. Hani o kadının perspektifiyle acaba ulan gerçekten Will katil miyi tanıtmayı düşünmüş ilseler yani ortalama seyirciye. Bu arada ortalama hani... seyirciye geçirmiş olabilirler olabilir mi? Bu, bu arada hani burada bir e, ukalalık söz konusu ama e, bunu da e, ortalama seyirci diyerek de aşağılama amacıyla kullanmıyorum. Yok aşağılayabilirsin. Bizi dinleyenlerin hiçbirisi ortalama seyirci değilsin işte. <gülüyor> bak bak öğrenmiş bir şeyler. <gülüyor> ee, neyse işte. Ee, ...benim için çok barizdi yani. Yani öyle bir amaç varsa da... Yani ...yemem lan ben onu Tabii dedim yani, yani. Çok güzel kullanılmış, gereksiz bir karakter anladın mı? Yani ama şeyi göstermesi açısından önemliydi. Işte, mesela, o, o güç ayrımını, o dengeyi... Şey, o, şey konusunda... Dengeyi bozan o değildi mesela. Ama sanki o karakterin gözünde dengeyi bozan oymuş gibi gösterirdi falan. Yani şey açısından da... Ee, ...eğer birazcık daha ortalama bir seyirci için kullanmış olsa mesela bu tercihi yaptıklarında ben hem sevindim hem e, üzüldüm. E, Will'le kız arasındaki işte hani sevgi, aşk neyse artık bağ, duygusal bağ mesela çok fazla üstüne oynamadılar. Evet. Kısa tuttular onu. Evet. İlk rezonda bir girdiler o işi. Mesela or, or, or, onu kullanıp da e, hani Halibala karşı ekstra bir e, şarjör olarak da kullanmadılar. Ben senin yüzünden kızı kaybettiğim motiviği hiç yoktu. Hani bu iyi bir tercihti. Belki rating'in içinde kötü bir tercihti ve karakterin benim gözümde değeri içinde kötü bir tercih. Çünkü hakikaten boş bir karakter gereği yok yani o karakterin olmasının. İlk sezonda işe yaradı ama yani Ville de bir şey gerekiyor. Tamam, tanıştırma Neden? aracıydı ilk sezonda. Aşk... Yani bir unsur bir aşk Hı. unsur olarak. Tabii, tabii. Bir de bir çünkü partner hani. Will böyle çünkü insanlaştırmak saf, gerekiyordu karakteri. Koruyucu olarak görüyordu kendini Will. Evet. Ve Will de hani umrunda değildi ama ona da hani sığınıyor gibiydi. Boş sonuçta. Evet. Yani iyi bir, çok çok iyi bir arkadaşlıklar olduğunu düşünüyordu. Will hani orada bildiğini anlamıyor da bu kız en azından sanki biraz anlar gibi mi acaba Aha. anlamaya mı çalışıyor acaba Will diyordu? Will için o kız böyle bildiğin hani e, liseliyken pompom kızlar nın başındaki hani tapılası kız evet, gibiydi bir de geek olan. Aynen. Ve bir şekilde ufak da olsa bir ortak nokta bulmuşlar. Ortak nokta bulmuşlardı. Bu, bu güzeldi. kız da hani bili hani ben seni kardeşim gibi seviyorum diyen bir tipti aslında. Ben ama kız mesela hani bunun altına yaptığında ya o yani şüş amına koyayım demiştim yani o yüzden işe yaradı diyorum ilk sezonda. Yani bunu bana verdi o bana ya seni dedirtti yani anladın mı hani. Hı. Ve bunu dedirtmesi de güzel bir şey bu arada. Süste <gülüyor> et küfür <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Ben Willing köpeklerinin bile ondan daha etkili karakterler olduğunu düşünüyorum. Willing köpekleri çok etkili karakterlerdi çünkü bence. <gülüyor> bence Yani çok güzel kullanılmıştı onlarda. Yani çünkü Will'i yalnızlaştırmak istediler bizim gözümüzde hı hı. ve o köpeklerle de bunu çok iyi verdiler. Hani. ...hem insan, insani yalnızlığını görüyorsun... ...hem de aslında işte... ...şevgiyi açtığını, şefkati açtığını görüyorsun. Çünkü şey, yani o köpeklerin hiçbirini... bilkendi almıyor. Evet. Bir yerden takılıyorlar peşine... geldiği zaman da vestiyor. Evet. Ama mesela ikinci sezonda da ne kadar korumacı olabileceğini de görüyorsun. Tabii. Sadece kendini korumak için değil... ...onları da korumak için... ...birini öldürme raddesine gelebiliyor mesela. Hayır, zaten ona birinci sezonda da bir gelir de vermişti. Evet. Ee, neyse, e, bence... Devam edelim mi? Keselim mi? Çünkü ben çok eğleniyorum konuşurken de dinleyenler sıkılmış olabilir diye düşündüm bir an. Yani eğer Hannibal'ı seven, seven insanlar dinliyorsa e, eminim ki onların da hoşuna gitmiştir ya gidiyordur yani. Çünkü bu tarz bir dizide hissettiklerini düşündüklerini paylaşabileceğin çok insan olmuyor çevrende. Çünkü çok geniş bir dizide hitap eden bir dizi değil yani. Evet. E, İzleyeninin de sınırlı olduğunu da biliyoruz Türkiye'de de yani. Çünkü Amerika'da da, Avrupa ülkelerinde de e, pazarlanması hani bunun çok şeydi. İşte e, hani yeni bistedi katil dizisi geliyor hmm. hacı, bakın falan. Adam biliyor bu falan gibi pazarladılar. Yani ben tabi e, o pazarlama aşamasını bilmiyorum da. Ben Almanca izledim ya iki bölüm. yani ki yani. böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani içindeki Dark Passenger'i sevdiren bir dizi abi yani. O da... Şey de çok güzel işte, Dexter'daki gibi gözüne gözüne de sokmuyor. Dexter böyle her bölüm 3-5 kere Dark Pesager, Dark Pesager şey diye gibi diye de sıkmıştı mesela. Hani e, Following'deki o Joe Carroll'ın kendi e, Dark Pesager'ı ile evet. olan mücadelesi gibi de değil, anladın e, mı? Following zaten çok daha ortalama bir dizi. Tabi tabi. Yani. Ama orada mesela o adamın poya tapması ve işte e, karanlığı, ölümü işte e biz onun eserleyi... çıkardılar düzde. O ona karşı bir estetik ve aşk duygusu olması aslında normal <gülüyor> sağlıklı bir insan için kötü bir şey yani. <gülüyor> ya yani ortalama seyirci, sağlıklı ve normal seyirci oluyor. Yani aslında Following'de de hani da yapılmaya çalışılan şey deniliyor. Var. Yani şey o katille bana karakter arasındaki aslında aşk tabii, e, tabii. en iyi arkadaşım sen, sen diyerek evet. bitirdiler zaten evet. ama orada Kevin Bacon beklemediğim kadar iyiydi ama Joker'ı oynayan herif kötü. Kötü. kötü bildiğin yani. ilk sezonda iyiydi o ya ilk sezonda Kevin Bacon daha kötüydü bence ama 2 sezon tam tersiydi yani ilk sezonda zaten hani iyiler miydi kötüler miydi hatırlamıyorum ama ya ben Kevin Bacon'u gördüğümde sevinmiştim televizyon dizisinde. Ben falan yine mi Kevin olmadın. Bacon? Bence dedim. sevmiştim. Acaba Six e, neydi? Six Degrees of Kevin Bacon'a daha kaç kişi eklenecek <gülüyor> falan diyerek izledim. Çünkü şey e, dizi çıkmadan önce şey vardı işte. First ben. Six Degrees of Kevin Bacon'da açıkla. Dick Gregory's Kevin Bacon Hollywood'un en e, şey e, yaygın geyiklerinden biri. Biz 15 tane önce 10 sene önce IMDb'de oynuyorduk. <gülüyor> yani altı kişi e, nasıl açıklanır bu? E, Kevin Bacon'ı tamam mı? Çevrenizdeki eee tanıdığınızın tanıdığının tanıdığı şeklinde 6 kademe içerisinde mutlaka bulabilirsiniz gayet. Yani bu. mesela Kevin Bacon'dan Kemal Sunal'a gitmek için 6 kişi kullanacaksın. Tamam Mini en fazla 6 kişi evet. gerekir. Evet en fazla 6 kişi. ...en fazla 6 kişiyle Kevin Bacon'dan herhangi bir insana ulaşabiliyorsun muhabbet? Evet, aslında bu daha genel olarak zaten... Ya herhangi adı... bir insana değil herhangi bir oyuncuyaydı eskiden. Evet. Şimdi aslında herhangi bir insana kadar geldik yani. E, onun bir matematiksel bir açıklaması var sonuçta. Senin 10 kişi tanıdığın olsa ve senin yani o insanın ve senin tanımadığın... ...yine unique bir 10 kişi olsa bu 6 yani 10 üzerinden işte... 10 üstü 6, 6 şeklinde yani gidiyor ki bu 10 değil bu arada daha fazla çünkü evet. hani matematiksel olarak da zaten sen dünyanın herhangi Tabii ki Kevin Bacon değil Ahmet Arkan da, da değil Ahmet Arkan kim ya ama <gülüyor> herif herif 10 senedir hani 20 senedir <gülüyor> böyle bir belanın içerisinde Kevin Bacon ve sonrasında kendisi de bunu kabullenip bir şey açtı foundation açtı <gülüyor> Charity foundation açtı ve onun adı Six Degrees ne? Kevin Bacon'ın Echoes diye çok güzel bir film vardı. Bu şey muhabbetleri daha yeni yeni başladığı dönem. Daha çok Kore'de ve Japonya'da kullanıldığı filmlerde kullanıldığı dönem. Bu ölmüş olanın ruhunun yardım istediği filmler çok Hı -hı. popüler oldu ya sonradan. Ee, ve ana karakterde önce bütün film boyunca işte o ölmüş ruhla ilgili hikaye önce çözüyor. Nerede öldüğünü ve işte o ruhun içine hapsolduğu e, ölen insanın işte bir eşyası, bir şeyi bir yerde gömülür veya bir yerde bir kutu içinde onu bulup ondan sonra e, onun... E, rahatlamasını sağlayacak, onu öldüren şeyiyle işte yüzleştirebilecek olayı çözüyor ve işte ya bitiyor ya da işte devam filmi çekiliyor falan. Stir of Echoes'da stir, stir, kimse, stir of Echoes herhalde. O da öyle bir filmdi. Yani o dönem için henüz çok popüler olmamış bir temaydı çünkü. Hmm. Ve o şekilde izlemek, Kevin Bacon'ın hafif izlemek ve bir Amerikan filminde o konuyu görüyor olmak güzel yani. Ya, Kevin Bacon kötü bir oyuncu değil, iyi bir oyuncu hatta. Ama hani ben Tipini çok sevmiyorum. Hala Tremor's en sevdiğim filmlerden biri de bu. Yani tipi tipi bana çok şey geliyor. İtici, İtici geliyor evet. Rahatsız edici geliyor. Benim tipiyle ilgili bir sorunum yok. Ama alışıyorsun da yani. Ama mesela ef'in şeyi yani sürekli görünce alışıyorsun. Halomeni. Hı. Hmm. Görünmez adamı çok kötüydü mesela bence. Abi şeyde kötüydü. Gerçi orada filmin kendi de kötüydü. Ama ben eğlenmiştim. R.I.P. de kötüydü. <gülüyor> kötüydü. Evet. Kötüydü. Ama ben eğlenerek ama... izledim. Film eğlenceli. Ama Raimi'de yoz vardı. Dude vardı. Hmm. Ya o film bir şey kadar kötü olsun o film her zaman eğlendirir seni abi. Abi Mary Lewis Parker vardı o bile yeterdi evet. benim için. Yani çok yerin dibine sokuldu R.I.P.D. Bence Çünkü... o kadar yerin dibine sokulmayı da hak etmedi. Çünkü kadar... izleyenler eğlendi abi izleyenler eğlendi yani. Kimse Ama yani söylemez. ben be, beğenmiş bir insan olarak yani söylüyorum. Senaryosu güdüktü o filmin. Senaryosu güdüktü. Görsel efektleri dev kötüydü. Ve sinemada izleyince iyi aslında. Onu yok abi ben sinemada ya. izledim yani. Ya kötü izledim. Birlikte mi gittik yoksa? Var? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse. Yani o şey biraz tabii insanı korkutuyor. Ee, içindeki karanlık tarafı sevme e, dörtüsü. Bu arada şeye geri dönüp ondan sonra da bitirebiliriz bölümü. Yani senin de söyleyeceklerin varsa söylersin de bir aklıma şey geldi Sağ bu Allah. arada. <gülüyor> şey geldi aklıma yani hani Hannibal'la başladık, Matt McIlson'un eski filmleri. Ya yani bu herifin çok inanılmaz iyi filmleri var mesela. Yani bu işte şey 2000'lerin başlarında dogma, ha <gülüyor> dogma sineması döneminde yani o triyerlerin, interdertlerin işte oluşturduğu manifestoyla yaptıkları dogma filmleri zamanında inanılmaz iyi filmleri var Matt McIlson. Danimarka'da çekti çok güzel filmler var. Herifin zaten hani yani son dönem oyunculuğu zaten öyle bir günde iki günde oluşmuş oluşabilecek bir şey değil, değil. ya abi yani. Ya herifin son dönem bu işte festivallerde de büyük beğeni kazanan bu Yacht'ten All the Hunt filmi. O da çok başarılı bir film mesela. Bu arada bu geçen şeyde gördüm. Bu herifin böyle Gladiator gibi bir zırhla olduğu bir poster var. King Art. King Arthur mu o? Ya olur. Ha bir de şey var şu Age of Empires. Ha evet. O evet, nedir yani ya? Izlemedim. Ben yakıştıramadım çünkü. İzlemedim ama o yani 16. yüzyılda geçen bir muhabbet. Ya yani eminim ki orada da hani ayağıyla oynasa bile çok iyidir de. O bildiğin Danimarka mitolojisinden falan galiba. Öyle mi? Galiba öyle çünkü şey. E, The Legend of Michael Kohlhaas. Hani. Hmm. Danimarka deyip duruyorum bu arada hani İsveç, Norveç, Finlandiya bir şey Ne Ama <gülüyor> <gülüyor> Danimarka diye atılıyorum. Ya bu herifin oynadığı, benim belki izlediğim ilk filmi, e, işte Dogma Dogma deyip e, şey... Open Art diye bir film. İngilizcesi Open Art da, işte şey... E, ...dancası artık neyse hatırlayamadım. Ve çok, çok güçlü bir filmdi mesela. Herifin bütün bunu ayı gibi sergilediği bir filmdi yani. O yüzden diyorum hani... ...oraya bağlayacaktım hani diziyi izleyip herifi çok beğenenler varsa... ...otursun o Open Art'sı mutlaka izlesin yani. Çok çok çok, çok, çok iyi bir film. Yani zaten bence ben tekrar tekrar dönüp dönüp Kazino Royale'ye geliyorum da Kazino Royal'de de çok iyiydi adam. İyiydi. Ki o kadar şey, hani şeyi de gördük sen söyle bu Skyfall'da oynayan elisinden neydi ya? Ee, İspanyol. Adam. Evet anladım kimden bahsettiğim de. Şu şeydeki Diablo Real yok falan. Hı -hı. Ama o çok karikatürüze bir karakter. Hayır, zaten James Bond filminden beklediğin evet. olur ya. Yani. Hani şeyi öyle değil de İki ayak üstünde basan ve şey, e, hani zaten kuantum olsolojisteki kötü adam, kötü adam değil. Evet. onu hiç tanımıyorsun. Ama hani zaten şeyle e, Daniel Craig'le e, bu Mert Mikkelsen'le hani e, James Bond'un gerçek bir insan olabileceğine inandığın ve o yüzden benim mesela çok sevdiğim iki ayak üstünde durabilen karakterler olarak sundu ilk defa bize. ve yani orada da bayağı iyiydi yani çok az oynuyor olmasına rağmen. Bir, bir yetti çünkü o oyuncu orada yani oğlum o şey iple e, testi sıkırma <gülüyor> e, sahneleri falan iyiydi yani Skyfall'daki de şey havyar ha havyar bardım benim Open Hearts dediğim filmde e, orijinal ismi aslında Türkçe'ye yani seni sonsuza kadar seveceğim falan Hı. diye çevrilebilecek erkekler diyor evik falan gibi şey sen de izledin. Abi ben ben en son nerede izledim? Daha doğrusu izlemedim de. Yani böyle bakıp geçtiğim bir filmi var onun sonu. E, Cameron Diaz'ın falan oynadığı e, şeydi. E, Michael Fassbender'le Pembroke Kruzunda oldu. Ama film çok kötü bir filmdi o zaman. Ben ama. izleyemedim ve bıraktım ama. Yani Fassbender yine hayvan gibi oynuyor. Eyvallah da bir sürü insan oynuyor filmde. İyi de oynuyorlar aslında. Evet. Ama filmin senaryosu o kadar tırt ki yani, yani o kadar boş, atmadı, o kadar gereksiz. Neydi o film? Kansler. Ha, Kansler evet. İzleyemedim ya. kötüydü. Yönetmeni falan da ünlüydü değil mi? Yani hatırlamıyorum. Yönetmeni ben de hatırlamıyorum. Release cut ya. Release cut. Abi ya. yani çok orada çok gereksiz fuck me with my finger and fuck me with your fingerdan sonra iyice bir ne oluyor lan falan dedim. Gael yani, Javier Bard, bu Fix Hauton filmi olan kitaptan uyarlanan hmm. Eat Pray Love'da bile. Hı hı. Çok çok başarılı bir aktördü mesela. Herifin oyunculuğuyla ilgili bir sıkıntı yok zaten? Kesinlikle yani. yok canım. Şeyde de iyiydi bence. E, Woody Alan filmi var ya, kız isimleriyleden oluşan. Ha şey. E... Joaquin La Penélope de oynadı. La evet. Orada da iyiydi bence. Vicky hey. Cristina Barcelona. Ha. Şimdi şeyin, e, Woody Alan'ın yeni bir filmi daha geliyor. Evet evet. Ben çok merak ediyorum onu. Scarlett'i oynattı değil mi bu sefer? Kim oynadı? Yine o o ayarlı bir atımı oynattı çünkü. Bunda dönem filmi. En son ben benim dediğim o değil. Ben çıkanı diyorum. Bunca asmindir. Yok, ondan sonra ne çıktı ondan sonra. Hani Jiggololu bir şeydi galiba. Can Turturo ile Woody Buryan kendi de oynuyor. Benim dediğim şimdi yeni gelecek olan. Ya bu da vizyona girmedi bir tane dersem daha benim de söyleyeceğim. Can Turturo ile oynadığı Jiggololarla <gülüyor> ilgili bir film yanlış hatırlamıyorsam. Now and Bit Love izledim. izledik. Magic indi mi? Onunla var şimdi. Arada başka film de yok. Allah'ım. Emma Stone'da all Colin Firtho'nun yok benim de bilim. Bir dönsene. Ben çekindim online. İşte, Baz, benim söylediğim. Ben yok. mi? Emma Stone'da. Emma Stone'da olan. Buracağız değil mi? Buracağız En son izlediğimiz zaten. Yoksa. Kendi yazmamış da olabilir mi acaba? Oyunculuk şeylerine baksana. Buradan. Ben bunu izlemedim lan. Ben de galiba izdim. izledim. İzledin mi lan? İzledin galiba. Jesse Eisenberg falan. İzledin, İzledin mi? Ellen Page. İzlememiş olabilir. Allah Allah. Midnight in Paris çok beğendim. Evet Midnight in Paris izleyerdim. Ama senin zaten sevmen default o zaman yolculuğu var çünkü. Hem o vardı hem de yani edebiyatçılar, ressamlar, heykeltıraşlar... ...buna koyayım. İyiydi. İyiydi. Tamam. Ben bir de şeyi seviyorum. Ee... Komedi oyuncularının birazcık daha ciddi ortamlara sokulduğu filmleri seviyorum genel olarak. Will Ferrell hariç. Yani. Will Ferrell'ı da ben sayıyorum. Will Ferrell'ı hiç sevmiyorum. Ama ben mesela Angel Artiction'da mükemmeldi. Çok iyi herif. Mükemmeldi. Yapacak bir şey yok. Everything in Moscow'da da iyi herif. Şey de mesela sevmiyorum. E, komedyen olarak da, oyuncu olarak da e, bu... Daha cezelikti limitti. Başrolde oynattırıcaysın Schwartz benle beraber. Olunuyorsun? Ha, <gülüyor> nefret ediyorum oğlum. Abi, ne filmler? Çok iyiydi, çok iyiydi. Anladın mı? Hani normalde ben sevmiyorum ediyorum. ben aslında bu kafayı. Ama belli filmler var. Karşı gelemiyorsun yani hayvan gibi. Mesela işte. <gülüyor> şey e, benim mesela Robin Williams'ı ciddi rolde izlediğim ilk film galiba şeydi. One Hour Photo. Hı, hmm. One Hour Photo'yu sevmiyorum ben. Ama ben film... Robin Williams'ı da o filmde sevmiyorum mesela. Film olarak e, iyi veya kötü olduğu tartışılır, çok da hatırlamıyorum şu anda. Hatun galiba şeydi değil mi? E, bizim şey, abisiyle yatıp kalkan... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ne lan hakikaten kadın adı ya? Sarah Connor, Connor Chronicles'la Sarah Connor'ı oynuyorum. Game of Thrones'ta işte e, şeyi oynayan. Anladım canım da adını hatırlayamadım hayatımda. O değil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da ona benzer bir kadın. Ama ben oradaki oyunculuğunu çok beğenmiştim ben. Yani daha doğrusu çarpıcı gelmişti ve o çarpıcılığı çok hoşuma gitmişti. İnsomniyada da öyle. Ben İnsomniyada da anladım. Nefret ederim mesafemden. Hiç sevmiyorum. Ve... ...çok overrate geliyor. Niye bu kadar beğenildiğinde hiç bir zaman yani ben film sandım. olarak değerlendirmiyorum zaten o ikisini. Çünkü hatırlamıyorum bile yani. Ama oradaki e, Robin Williams karakterleri bende bayağı iyi, iyi derinden etki etmiş. One Hour bu arada şey bizim Following'deki hatun. E, Şeytan Avukatındaki. Conan Newton. Hmm. Hmm. Şeytan Avukatındaki Charles olmayan kızıl, kızıl <gülüyor> Aklımızda Çelen abla. Evet, güzel abla. Following'de de yani kaç yaşına gelmiş aslında gayet güzel oldu. Ne diyecektim ben? Bir şey diyecektim ama. Neyse. Ee, ufaktan bitirelim mi o zaman? Evet. Heyecanla bekliyoruz üçüncü sezonu. Evet, ve daha çok var. Ve daha çok var evet. Ve yani umarım üçüncü sezonla bitirmezler ya. Hani hmm. bu Bitirebilirler. Bence de bitirebilirler de bitirmesinler ya. Çünkü bir daha ne zaman böyle bir şey izleyeceğimizi bilmiyoruz. Evet. Mesela bak Newsroom'u bile bu kadar beklemiyorum ben şu anda. Ben bekliyorum. Bir de Newsroom şimdi çok kısa bir sezonla bitirecekler diyeyim. Kaç bölüm? Bilmiyorum ama bayağı 6 bölüm mü ne falan. Yani. Hayır, çünkü üçüncü, normalde ikinci sezon da bitecekti o dizi. Ek yapıyorlar aslında. Ya da e, <gülüyor> bitirmeyin kalanları da yayınlayalım şeklinde gidiyor olabilir. Ama e, Newsroom'daki hani şey, e, karakterler arası cinsel gerilimi de bir toparladılar ya son <gülüyor> sezon. o O yüzden o şey. kadar da şey beklemiyorum e, Newsroom'u. Ben bekliyorum yine de. Yani. Mesela bak o yine o ciddi rollerdeki komedyenler şey. E, Adamın adı ne ya? Jeff, Jeff, Daniels. Jeff Daniels. Ya Jeff Daniels'ı niye komedyen olarak görüyorsun mesela? Sadece Dumb dumb yüzünden. Bilmiyorum benim aklımda hep böyle kalmış. <gülüyor> Yani öyle tabii ki zaten. Benim, Benim için hiç, böyle hiç komedyen gibi düşünmüyorum hiç öyle. Çünkü bilmiyorum daha önceki komedi olarak... ciddi kom komedi olmayan rolleri kötüydü herif. Onun Clint Eastwood'da bir tane filmi var. Good Samaritan mı öyle bir şey. O kötüydü bayağı. Şeyi de kötü, Speed'de de oynuyor bu arada. Ya Ryan Reynolds'la Paper Man'i var mesela. O çok iyi. Çok iyi film. Çok iyi film. Ya, orada hiç komedik bir karakter değil aslında. Evet ama filmde. mesela o film benim için Robert, e, Robin Williams'ın One Hour Fotosu neyse onun gibi. Anladın mı? Yani komedyenliğini aşıp oynadığı film. Şeyi ben çok seviyorum orada daha komedik bir e, karakter ama. E, Aa ne lan o filmin adı. Unuttum ya filmin adını. Nasıl bir şeydi? de oynuyor. E, Gilmore Girls'daki hatun abla var ya. Hı hı. Onunla oynadı. Ünlü bir yazar. Tek bir kitabı var. Tanrı yılı konuştuğu bir kitabı var. Hiçbir zaman yüzünü işte, dünyaya tanıtmamış. bir yazar. Ve e, o kitabının üstüne daha bir bok yapamadığı için sürekli acı çeken e, bir insanı oynuyor. Tabii romantik komedi şeklinde bir anlatım var onun. Adamı unuttum. İnfemis falan mı? değil O zaten Truman Capote Evey Vigo yok değil. Bilmem. Zupur da falan oynadı ya. Yani. Neyse, damen Dum damery ki geliyor evet. geliyor. Jim Carrey mi Jim Carrey'nin de öyle mesela çok iyi oyunculuk sergilediği filmler var komedi tamam. olmayıp. Mesela o tür filmler benim çok hoşuma gidiyor nedense. Film kötü olsa da. Damen Dum damery 2014 sonunda geliyor Kasım'da falan. Neyse ee, bir süre durduk. Evet. Öyle Öyleyse, Öyleyse gigstra.com